Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe. Merhabalar, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına ben ve Bora Kabatepe birlikte sunuyoruz programı. Bugün karşınızda ben Deniz Melek Nur Dudu. Bugün Konumuz Ahmet Acar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmetle e, bugün biraz yeşil binalardan, ekolojik yapılardan, e, işte faydalarından neler olduğundan, e, Türkiye'deki konumlarından vesaire bahsedeceğiz. Önce bir tabi seni bir tanıyalım. Kimdir Ahmet Acar? Hı hı. E, ben e, aslında inşaat mühendisiyim kısaca. E, i̇nşaat mühendisiyim ama e, müteahhitler gibi işte ...işin şantiye tarafında olan bir inşaat mühendisi olmadım. Hı hı. Yani her zaman doğayı çok seviyordum. Ve hani bu ikisi aslında biraz doğal olarak kesişti diyeyim. Yani inşaat ile doğa sevgisi... ...bir şekilde böyle yeşil binalı, ekolojik evler... Normalde enteresandır işte, herhalde değil mi kesişmesi onların inşaatla? Evet yani <gülüyor> çok, çok mümkün görünmüyor. Bana hala çok <gülüyor> uzak geliyor ikisi. Ama işte bir şekilde yani böyle bir şey var. Böyle bir kavram. Ve yani ben de bu şekilde benim hayatımda kesişmiş oldu... Hı hı. O yüzden bu işlerle devam ediyorum. Ne yapıyorsun şu anda? Onların e, yeşil binaların tasarımı mı? Ne ayağında yer alıyorsun? Tasarım değil. E, daha çok aslında yani ben Çedbik'te çalışıyorum aslında bir yandan. Çedbik'te de danışmanlık veriyorum. Çevre Dostu yeşil, yeşil Binalar Derneği. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği. Dernek olarak bizim aslında bir sürü projemiz var. Yani biraz farkındalığı artırma genel olarak. Hem sanayide hem yani e, sektörde ve genel son kullanıcılarda. Hı hı. Ama onun dışında işte bu projeler kapsamında biz işte mimarları da fikir veriyoruz. Ya da danışmanlık veriyoruz. Onlarla birlikte başka işlerin içine, projelerin içine giriyoruz. işte STK'larla başka işler yapıyoruz. Yine farkındalık amaçlı. Hı hı. İşte kamuyla yine sıkı ilişki içinde mevzuatla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun gibi birçok yolumuz var aslında bir yandan de aynı anda devam eden. Hı hı. Dolayısıyla... ...yani tam olarak hani mimarlarla şununla bununla değil... ...herkesle aslında çalışıyoruz bir şekilde... Hı hı. ...farklı çeşitleri var. Yani e, şimdi önce bir yeşil bina... ...ekolojik yapılanma, ekolojik yapı nedir... ...den aslında bir e, giriş yapalım istiyorum... ...hani hı hı. hakikaten tanımı nedir... ...biraz daha açmak... ...ondan sonra da neden bununla ilgili farkındalık yapmak gerekir ki... ...ya doğru belki tamam. böyle Çok iyi. bağlayalım. Ben bunun tanımını hiç düşünmedim... ...şimdi fark ettim. Öyle mi? <gülüyor> yani aslında tabii herkes kendine göre tanımlayabilir... ...bana göre... E, ...yeşil binadan anladığım şey benim... ...hem biraz... E, ...tabii ki çevreye daha az zarar veren... ...ama aslında... ...benim için üç tane temel kriter var... ...birincisi insan sağlığı... Hı hı. ...yani bir binanın sağlıksız olması kabul edilemez bir şey bence... ...ve şu anda... E, ...dünyada yapılan binaların çoğu sağlıksız maalesef... ...yani insan, i̇nsan sağlığını, tehdit edecek, sağlığını tehdit edecek şekilde... yapılıyor... Yani ...iç hava kalitesinden işte kullanılan malzemelerine kadar... Hı hı. ...ikincisi çevreye... ...tabii ki duyarlı olması... ...yani hem... Binanın operasyonu işletimi sırasında hem de binanın yapılışı sırasında çevreye verdiği zarar onun azaltılması ile ilgili bir şey yeşil bina. Üçüncüsü de ekonomik olması aslında tabii ki. Yani o ekonomik zaten doğal bir şey olarak geliyor ardından. Yani siz bir şeylere dikkat etmeye başladıkça zaten enerjiden ve sudan veya başka şeylerden tasarruf etmeye başladıkça zaten aslında daha ekonomik oluyor o bina hı hı. <gülüyor> işletilirken. Hatta. Şununla ilgili genel bir kanı var, bina yapılırken de daha pahalı mı, çok pahalı bir şey mi de işte biz niye yeşil bina yapmıyoruz diyorlar. Hayır, yeşil bina pahalı olmasından öte bazen daha bile ucuz olabiliyor. Evet, onu, yani, ona da geleceğim birazdan. Yani evet, onu, o da merak Nasıl yaptığınıza bağlı. Yani sonuçta benim için bu üç e, ayaklı bir tanım var yeşil binanın. Yani çevreyle son derece uyumlu, evet. en az zararlı, en az insan zararlı, yani insanının da yararını düşünecek şekilde evet. yapılan binalar. Peki şimdi aslında yanlışsam düzelt beni, ikiye ayırabilir miyiz bunu? Yani bir şehirde... ...bir ekolojik bina, bir yeşil bina yaratımı söz konusu olabilir. İşte belki Hı -hı. çatılarda e, bir takım sistemler onları da ayrıntılarıyla anlatırsın. Diğer yandan da kırsala e, göçmeyi düşünen e, insanların yapacağı bir işte arsa kiralayıp... ...veya satın alıp onun üzerine bir ev inşa Hı -hı. etmesi aşamasında... ...bunu yeşil binaya döndürüyor olması sanırım evet. iki tane e, kategori söz konusu olabilir mi? Olabilir yani <gülüyor> o şekilde de ayrılabilir tabii. Hı -hı. Yani bana göre şu anda... <gülüyor> e, ya tabii ki genel bakmak lazım ama şehirdeki binayı e, şöyle düşünüyorum açıkçası. Tekil bir binayı, tek bir binayı, yeşil bina yapmak bir yere kadar aslında bir şeyleri kurtarabiliyor. Yani şehrin aslında temel olarak baştan ele alınması lazım. En baştan her şeyle, evet, alt yapısıyla, okay. üst yapısıyla her şeyle. Hı -hı. Dolayısıyla şehirdeki tek bir binayı kurtarmak tabii ki şehirdeki binaların şu an gittikçe sayısı artıyor kentleşme arttığı için. Hı -hı. Ve ne kadar yaparsan, düzeltirsen bir şeyleri kar. Bu arada o bir gerçek hı hı. ve dolayısıyla biz şehirdeki binalar için aslında bu yüzden uğraşıyoruz yani daha çok. Ee, ne kadar işte bir şey indirirsek sürümden kazanmış oluyoruz aslında bir anlamda. Hı hı. Ama e, şehirde, şehirdeki bir binayı yüzde yüz yeşil bina yapmak tabii ki mümkün değil. Yani o doğal bir bina olamaz çünkü hiçbir zaman. Yani beton bir bina zaten doğal bir bina olamaz. Hı hı. E, dolayısıyla bunlarda yapabileceğimiz en fazla şey yapıyoruz. Kırsal'da ise e, sıfırdan yapılacak bir bina elbette... ...özellikle doğal malzemeyle yapılıyorsa... ...yani taş, kerpiç, işte saman... E, ...gibi... Hı hı. E, ...bunlarda tabii ki şansımız daha yüksek... ...yani şans derken bunun bir şey yok... Yani, ...bir ya da sıfır değil bu... Hı hı hı. ...yani, yani bunun doğal olabilme e, şeyi daha fazla... ...oranı <gülüyor> daha fazla... E, ...doğal olarak... Hı hı. E, ...böyle... Evet. Peki nasıl bir e, tasarruf sağlanıyor yeşil binalarda... ...yani nasıl bir faydası... ...söz konusu... Yani fayda dediğim gibi... E, aslında şöyle. Yani böyle ufak ufak istatistik bilgiler varsa onları da duymak isteriz. Yoksa da. <gülüyor> hı hı. E, şöyle. E, daha dün aslında yanımda kağıdı getirmedim. Bir katıldığım bir forumda bahsedildi. Hı hı. Ortalama bir derece sıcaklığı, iç, ortalama iç mekan sıcaklığını düşürmek şehirdeki hı hı. binalarda. E, yılda birkaç milyar dolarlık bir tasarrufa ne, neden oluyor, sağlıyor. Hı, yeşil bina olduğu yani durumda. Bu, Sadece bir örnek yani yeşil hı hı. binanın da dışında aslında hı hı. bir derece bile düşürseniz yani 25 derecenin 24 derece yaparsan iç, o, iç hava kalitesi hı hı. sıcaklığını ortalama şehirdeki binalarda bu kadar tasarruf sağlanabilir. Aslında çok büyük rakamlar var orada hı hı. değişen. Ee, dolayısıyla şey yani aslında biraz e, biz işte enerji verimliliğinden de bahsediyoruz. E, iç ortam hava kalitesinden de bahsediyoruz ama insanların aslında verimli olması lazım. Biraz daha duyarlı olması lazım. O, o noktadan sonra zaten her şey çok kolay. Yani şundan şunu şundan kas şunu kastediyorum e, burada. Mesela işte biraz konforlarımızdan vazgeçmek aslında. Hı, yani, evet orada çok e, Hani ben böyle kışın kışın ortasında evin içinde tişörtle dolaşacağım diyorsan, hı hı. orada sen zaten baştan hani ben çevreyi umursamıyorum bile diyorsun aslında. Evet zaten. bu da bu da çok e, radyo programlarında da genelde de dernek olarak da çok fazla söz ettiğimiz bir durum gerçekten. Evet. Evet, yani hiç o, o... ödünü vermeme hali yani hiçbir şekilde konfordan lüksten evet. ne kadar Ve... eşli bina olursa olsun bir noktada yani onu da Kesinlikle. çok çok dikkat ediyor Ve olmak şey gerekiyor. Yani kırsallı dedin ya aslında kırsala gittiğin zaman da zaten aslında en temel bence şey hani ben laptop'ımı alayım işte uzaktan işimi halledeyim böyle home office. ...kırsalda güzel bir sahil kasabasında çalışayım falan diye hayal eden insanlar var. Hı hı. Ya bu güzel tamam tabii yani da, kimsenin bir şeyine ya. <gülüyor> şey yapamayız ama e, yani sonuçta kırsala gittiğin zaman aslında biraz şeyi değiştirmek gerekiyor bakış açısına. Yani orada hı hı. tüketime yani şehirdeki alışkanlıklarının o tüketim alışkanlıklarını da orada devam ettirmeye çalıştığın sürece aslında e, bir anlamda oraya da zarar vermek gibi bir şey oluyor. Hı hı. Oranın hem hı hı. kültürüne çünkü yani aslında kırsal dediğin <gülüyor> şey biraz daha yani üretime, paylaşıma, birlikte üretime yönelik bir yer olmalı bana göre. Hı hı. Ee, ve e, dolayısıyla aslında oraya adapte olamamış oluyorsun. Ve yani şehri direkt olarak oraya taşımış oluyorsun aslında. Evet, yani. yani onu yapmaya çalışanlar var. Bu bir tercih tabii ama sonra evet. mesela sıkılıp dönen de çok var bunların arasında. Çevremde insanlar var böyle. Hı hı. Dolayısıyla burada biraz o konforu düşürüp şey yani kırsal gidecek insanlar için... Bana göre yani ben şu anda henüz çok böyle bunu tamamen deneyimlemiş bir insanlar konuşmuyorum bu Hı -hı. arada onu söyleyeyim. Hı -hı. Ama ufak ufak denemeler yapıyorum sadece şu aşamada. Ama bana göre öyle yani bir tamamen bir algı ve yani zihniyet değişimiyle gitmek lazım. Bunu bu arada şehirde de devam ettirebilirsin bu zihniyet değişimi tıp, yani. tabi tabi mutlaka. Aslında Aynen kırsal öyle. şehir o anlamda çok fark etmiyor yani burada sonuçta nerede olursan ol bir genel bir e, duyarlılık ve zihin Hı -hı. halinden bahsediyoruz yani. Evet sen, sen de düşünüyor musun gitmeyi? Ee, Şu an için değil <gülüyor> <Alakası> ama... oldu. <gülüyor> yani şöyle... Ben şeyde... Aslında insanların... Bu arada tabii çok başka konulara giriyoruz ama... Hani... <gülüyor> Yok ben şey keseceğim seni merak etme. Tamam. Ben tekrar yeşil binaları okay, yani bağlayacağım şey, orada. insanların bana göre temel mutsuzluğu... işte diyorlar ya şimdi Türkiye'de iki taraf kutuplaşıyor falan... Herkes birbirini... Kimse anlamıyor birbirini falan. Yani kimse birbiriyle bir iletişim halinde değil ki. Ve insanlar tamamen içlerine kapanmış durumdalar. Yani kimse dışarıya bakıp da böyle birileriyle bir şey bir iletişim bir paylaşım halinde değil hı hı. yani bana göre en temel şey bu yani zaten aslında ben yani ekoloji yeşil bina falan filan da zaten bana baktığın zaman şunu bile düşünüyorum bazen yeşil bina diye bir kavram ortaya çıkması bile acı bir şey aslında yani o aslında evet ona geleceğim orada çok pardon sözünü kesiyorum hı hı. orada yeşil bina etiketinin e, konulması buna bir teşvik amaçlı aslında evet. değil mi yani tıpkı e, gıdalardaki işte ekolojik gıda organik gıda ...şeyi gibi, evet, etiketlendirilmesi etiket, gibi. Bir anlamda etiket yani. Maalesef şu sistemde biraz böyle etiketlere ihtiyaç duyuyoruz. İnsanlar bu etiket üzerinden... ...aha evet benim de binanım yeşil olsun falan Hı -hı. diye gidiyorlar. Hı -hı. Bu da yanlış bir şey değil. Hani hiç kötü olacağını bari bir şeyler tabii, iyi tabii, olsun... Bir ...onun için etiketi alsınlar için. ama... Hı -hı. ...genel olarak düşündüğün zaman böyle bir kavramın ortaya çıkması bile... ...bana göre çok acı bir şey. Çünkü Hı -hı. zaten bir binanın yeşil olması lazım. Yani Hı -hı. bir mimar... ...o bulunduğu bölgedeki işte... ...rüzgarı, iklim koşullarını... ...güneşe göre o binayı tasarlamıyorsa... ...zaten o mimarlık görevini yapmıyor... ...bana göre aslında. Bu kadar ağır... Hmm. ...bana göre konuşabilirim yani. <gülüyor> Çünkü şey, yani burada ekolojik mimari falan filan... ...kavramları da onun ardından geliyor işte... ...bu yeşil binanın. Yani... ...kendimizi tanımlamak için biz bile bazen öyle kullanıyoruz işte... ...ekolojik danışmanlık falan filan diyoruz ama... Yani zaten yani, aslında çok basit bir temel şey değil mi yani güneş... Evet. ...çok az önce söylediğin gibi hani en az e, enerji kaybı için... ...işte güneşin açısına göre bilmiyorum ben şu an böyle evet, gibi evet. konuşuyorum yani şey, ama... Yani sonuçta kuzey yarım olduğumuz için en temelde... Hı hı. ...kışın güneş eğik gelen güneşi içeri almak maksimum... ...ve ısıtma yükünü azaltmak, yazın da... Daha dik olduğu için güneş onu engellemek ve içerinin çok ısınmasını engellemek yani hı hı. soğutma yükünü azaltmak aslında bu en temel şey mesela yani hı hı. bir örnek sadece. Hı hı. Yani böyle şeyleri bile unutmuşuz ve ben kendi misyonumu şey olarak görmeye başladım artık böyle hani eski her zaman iyidir diye bir şey yok ama eskide çok doğru olan ve çok doğal olan bir şeyler var. O doğru ve doğal olan şeylerin e, bugününe nasıl uyarlayabiliriz onlardan neleri alabiliriz? Bence çok güzel örnekler var. Eski yani, dediğin, e, eski yani anayelerimizin, dedelerimizin köy gibi Evet, evleri yani köy evleri mesela bana göre yeşil zaten. Hani zaten yeşilmiş. Yani biz zaten yeşil evler yaparken hı hı. bugün böyle sanki yeni bir oluşmuş ya da bir buluşmuş gibi şey karşılıyoruz bunları. Hı hı. Aslında eski bilgilerimizi hatırlamaktan geçiyor her şey bana göre. Yani onlara bakıp uygun uygun olanları almaktan geçiyor. Ee, hani çok unutulmuş şeyler var bu ve artık artık her şey çok hızlı ilerliyor ya böyle. Herkesin kafası falan karışık böyle neler olacak falan işte kimsenin hiçbir şey zamanı yok. Yani şöyle bir baktığın zaman hatırladığın zaman zaten aa evet ya ben niye bunu yapmıyorum ve bunların hepsi de çok ekolojik çok ekonomik çözümler oluyor çoğu zaman. Yani o köylerde yapılan çözümler. Ama işte o noktada de, e, araya gireceğim yani bu köyde kırsal yaşamda bunu yapmak belki bir nebze daha kolay ama şehirde dip dibe binalardan söz ediyoruz. Yani Hı -hı. çok daha fazla insandan çok daha fazla işten. Vesaire bahsediyoruz bu durumda e, her bir binayı ekolojik yapabilmek işte güneşteki güneşin geliş açısını ona göre ayarlayıp onun güneşini engellemeyecek şekilde falan yani bu çok mümkün değil gibi duruyor aslında şu anda. Evet. Ama hani neler yapılabilir bununla ilgili maksimum yani şu Hı -hı. anda kentsel dönüşüm var çok ciddi şekilde. <gülüyor> Birçok yerde İstanbul'da da. Ee, neden o yapılan yerine konulan binalarda e, yeşil bina tercih edilmiyor? Neden ufak da olsa Hı -hı. bir adım atılmıyor bununla ilgili? Çok güzel bir konuya değindim. Ben de tam olarak şu anda bir yürüttüğüm bir proje var. Build projesi orada buna değiniyorum. Aslında bir kentsel dönüşüm bizim için fırsat. Bir aksiyon halindeyiz şu an ülke olarak. Büyük bir aksiyon ve bu aksiyon aslında bana göre yanlış ilerliyor. Hı -hı. Ama bu aksiyonu bir şekilde fırsata çevirmek çok büyük bir e, potansiyel. Yani çok olası bir şey. Ee, Avrupa'da çünkü bunu konuşuyorlar. binalarımızı nasıl renove etsek falan filan diyorlar. Biz zaten yapıyoruz şu an. Renove ediyoruz bir anlamda ama sadece depreme dayanıklı olması için uğraşıyoruz. Kentsel dönüşümde şu anda hala enerji verimli gibi bir kriter yok. Bizde tam olarak bu enerji verimli kriterine göre yapılsın. Böyle kodlar yönetmelikler çıkarılsın ve şu anda devam eden dönüşüm biraz daha madem yeni binalar yık yıkılıp yeniden yapılıyor. En azından daha enerji verimli olsun gibi yapılabilir. Çok ufak şeyler bunlar. Bu arada yani büyük yatırımlar gerektiren şeyler de değil. Hı. Ve çok büyük enerji tasarruflarına sebep olabilir bu. Hı hı. Ee, onun dışında yani dediğim gibi altyapı örneğin işte bir mahallenin yeniden yeniden ele alınması. Oradaki yeşil alanların artırılması bina bile aslında sonuçta bizim yeşil binamızda. ...sadece bina değil aslında... ...oradaki her şeye bakıyorsun... ...yani o binanın toplu ulaşıma yakınlığı... ...o binanın çevresindeki yeşil alanlar... Enerji kaybını gibi... azaltmak için... ...karbon evet. salımı vesaire... ...çok böyle bu iş böyle şey yani... ...hem çok disiplinli bir iş... Hı -hı. ...hem de çok birbirine bağlı her şeyle... ...o yüzden yani şey... ...bir çevrenin, bir mahallenin... yeniden ele alınması bile... ...ki bu çok yapılası bir şey yani... ...çok kolay bir şey aslında bir anlamda... ...bir belediye için... Istese, ...isteseler yani bunu yapabilirler... Ee, bu tarz dokunuşlarla çok fazla şey değiştirilebilir yani e, tamam bir bina işte o kadar ekolojik olmasın önemli değil yani ama zaten Ufak tekil bina anlamında da bir şeye gerek yok o kadar hani diyoruz ya daha genel ele, ele alınmalı hı hı. yani bu tarz şeylerle e, çok fazla şey değiştirilebilir aslında. Şu anda peki bu çalışmalarınızda işte mevzuatlarındaki değişimi? Tirme önerileri vesaire nasıl gidiyor? Yani sence umut var mı bununla ilgili? <gülüyor> Şöyle e, Türkiye için konuşuyorum tabi. Şimdi bakanlıklarda ilginç bir şekilde bu konuyla ilgili çok bilgili ve çok ilgili insanlar var Hı. ve biz oturup e, yılda belki e, 20-30 kere bu insanlarla bu topluluk böyle bir işte diyelim ki yeşil bir şeyler yapmak isteyen insanlar topluluğu Hı. hem bakanlıklar hem özel sektörden vesaire sürekli konuşup birbirimize sürekli kafa sallayıp evet çok güzel, çok güzel diyorsun, harika <gülüyor> falan diyoruz böyle. Herkes birbirini çok onaylıyor falan işte böyle. E, süper fikirler de çıkıyor gerçekten böyle. Güzel raporlar çıkıyor, fikirler çıkıyor. Bizi de aynı şey yapıyoruz şu an projemizde. Ama sonra gel gör ki dönüp dolaşıp yine bir şekilde e, işte yönetmeliklerde, mevzuatlarda bir şeylere takılıyor. Başka konulara takılıyor, bürokrasiye takılıyor, şuna buna takılıyor. Ve yani aksiyona Tam geçmiyor. olarak geçmiyor. Çünkü bir yandan da aslında e, var olan Türkiye problemlerinin yanında çok küçük bir e, şey gibi gözüküyor ya aslında çok çok çok evet. temel bir mesele olmasına rağmen. Evet yani biz şu anda böyle başka tabii ki başka sorunlar varken e, bunlar öyle gibi görülebilir ama, ama aslında değil. Asla, değil. Evet, Bunu bence her seferinde de. biz de söylüyoruz. Yani evet. gıda meselesi, e, ekolojik sürdürülebilirlik meselesi, iklim değişikliği çok çok çok önemli. Kesinlikle. Ve yani tam olarak şu an içinde yaşadığımız problemlerin de kaynağı aslında yani... E, bağlı diyeyim. Hı hı. E, o nedenle yani çok net anlayabiliyorum şeyi de bir yandan. E, bürokrasinin çok ağır basması ve e, bu konuların öteleniyor olmasını. Yani anlayabiliyorum derken tabii ki asla anlamıyorum ama yani <gülüyor> hani, e, tahmin edebiliyorum diyeyim. Evet. Yani e, şey, haksızlık da yapmamak lazım. Bazı şeyler çıkıyor. Yönetmenlikler işte kanunlar Çok umutsuz vesaire. olmamak lazım evet. değil mi? Her yani çıkıyor. Yönetli çalışan bunun için insanlar var ama işte Sonuçta şöyle diyelim hep beraber bu sorunları bir şekilde aşacağız ve hmm. e, hem mevzuatta hem diğer konularda işte farkındalık konusu vesaire bunları bir şekilde e, bu konularda adım atacağız. Yani başka çaremiz yok. Tabii evet mutlaka onu zaten o şekilde olumsuz bir şekilde <gülüyor> kapatmıyoruz programı <gülüyor> için <hiçbir> zaman. <gülüyor> evet. Peki Ahmet şimdi bu şu an içinde bulunduğun projeden birazcık bahsedebilir misin bize? Hı -hı. Bu aslında Avrupa'da 14 ülkeyle yapılan bir proje. Biz de dernek olarak, Çetbik olarak bunun bir parçasıyız. Bütün geçici bilen konseyleri bazında zaten yürütülüyor. Hı hı. Binaların enerji verimli iyileştirmesi ile ilgili. Bununla ilgili altı çalıştay yaptık. Farklı konuları tartıştık. Bütün sektörden işte uluslararası işte kamudan bankalar, üniversiteler vesaire. Buradaki herkesi bir araya toplayıp işte sorunları ve çözüm yollarını araştırdık ve onları raporladık. Aslında proje zaten bunun üzerine kurulu bir proje. 17 Ocak'ta da kapanışını yapacağız. Müsteşar da gelecek hatta oraya. Hı hı. Burada orada genel mesajlar verip işte bütün hı. projeden çıkan sonuçları orada genel bir değerlendirip... ...ardından da detaylı bir raporla projeyi kapatacağız. Ve hı hı. başka Avrupa Birliği projelerine doğru yelken atacağız. Yelken ardından. atacaksınız. <gülüyor> Şu anda e, Türkiye'deki şey nasıl? Yani e, hiç böyle bir örnek yok mu? Ya e, da var mı? Varsa yani da... aslında proje çok fazla devam ediyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Ee, Avrupa Birliği ya da başka fonlardan e, yürütülen farklı kurumların yürüttüğü bir sürü proje var ve konulara hı. bir bakıyorsunuz aynı aslında. Hı. Yani şu anda mesela Çevre Bakanlığı'nda da binalarda enerji verimliğinin artılması projesi diye bir şey var. Hı hı. Aslında bak bakıyorum ki çok benzer şeyler yapıyoruz ama farklı kollardan ilerliyor. Yani hem iyi hem kötü çünkü aslında güçler birleştirilebilir daha büyük sonuçlar alınabilir. Bütüncül bir bakış açısına geçmek gerekiyor. Bir yandan ederim, evet. Ee, yani o yüzden çok dağılmamak lazım ve aslında o yüzden de e, bununla ilgili belki bir bir kurum olması lazım. Bütün bunları denetleyecek, yürütecek. Yani bütün bu işleri yani doğayla ilgili, çevreyle ilgili. Tamam bakanlıklarımız var, güzel işler de yapıyorlar ama... ...bazen birbirlerine habersiz bir sürü iş yürüyebiliyor. Hı -hı. Ve aslında biz enerji verimini yaparken verimsiz bir şekilde yürütmüş oluyoruz bu evet, süreci. Evet, evet. Ee, o yüzden hatta bu da tartışılan konular arasında bu arada. Öyle ha. mi? Evet. Yani bununla ilgili bir böyle e, bir kurumun çıkıp, olması hı. mesela. Anladım. Ee, senin peki bu konuyla ilgili <gülüyor> fikir... ...yürütebileceğin yani... ...daha doğrusu bu konuyla ilgili daha çok bilinçlenmek... ...daha çok okumak, daha çok öğrenmek isteyen... ...insanlara tavsiye edebileceğim bir... ...işte kitap olabilir... Hı hı. ...bir bakış açısı olabilir... ...takip edilecek bir yayın ee, olabilir... ...var mıdır? Yani hani... ...doğrudan bunları böyle anlatan tabii yoktur... ...belki ama... ...bildiğim kadarıyla mesela ben şu an onu okuyorum... ...işte geleneksel yapı teknikleri var Melih Aşanlı'nın... ...o... Eski geleneksel yapıların işte başından sonuna bütün o süreci çok güzel bir şekilde anlatan bir kitap. Hı hı. Onu tavsiye edebilirim. Hı hı. Onun dışında işte Buğday Derneği'nin tam olarak ismini hatırlamıyorum bir ama ekolojik yaşam rehberi olabilir. Hı hı. Orada böyle kendi karbon yani kendi ayak izinizi aslında ölçüyorsunuz. Hı hı. Böyle girip bir sürü bir anket yapıyorsunuz ve oradan üzerinden işte puanlamalarla hı hı. ve bunu kendinize hedef koyuyorsunuz. işte ben şu bir yıl sonra bunları şu kadar azaltacağım gibi. Ee, bu arada ben de bununla ilgili bir sertifika da hazırlıyorum bu arada iç Öyle mekanlarla mi? ilgili evet ee, işte şehir, programı şehirdeki mı? iç mekanların işte sertifikalandırılması hmm. daha sağlıklı iç hava kalitesi olması işte enerji suyu daha az harcaması karbonu düşürmesi hatta oradaki insanların kendi yaşamlarının bile daha sağlıklı olabilmesi işte düzenli uyuyorlar mı? gibi şeyler bile var Yani evler, evler mi yoksa şey mi? Böyle kafeler, barlar vesaire Yok, mi? Yok. Burada binadan çıkıp daha da küçük yani bir ofis ortamı diyelim. Ha, bir restoran, ha. bir spor salonu vesaire ha, gibi. Ha, yani küçükten başlayıp gittikçe. Ee, yani hepsi şey aslında farklı şeyler. Bir yandan hepsi birbiriyle bütünleşik. Tabii ki bir küçük mekanı, bir binadan bağımsız düşünemiyorsunuz ama ha, e, hepsinin de aslında bakış açısı biraz farklı. Ha, yani ayrı ayrı ele al almak bu anlamda daha iyi olabiliyor. Daha iyi olabiliyor. Anladım. Ee, bu konuyla ilgili ÇEDBİK Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği de e, araştırılabilir, bakılabilir evet. işleri projelerini. Evet, ÇEDBİK konut sertifikamız var bu arada. Hı. Ulusal bir e, sertifika çıkardık hı hı. ve bu arada bakanlıktan tanındı, yani bakanlık tarafından. Oh, Ulusal sertifika olma yolunda ilerliyor. E, i̇şte konutlara adı üstünde zaten hı hı. E, yeşil sertifika veriyoruz. Yani bu dediğim bütün kriterler enerji, su, malzeme, iç hava kalitesi, sağlıklı yaşam gibi kriterlere bakarak işte... E, belli derecelerde e, puanlar verip puanlar. onun üzerinden sertifika çok, veriyoruz. Çok çok verdiniz mi sertifika peki? Henüz çok vermedik ya, <gülüyor> ama çok <gülüyor> yani işte talepler geliyor bu arada bayağı ha, talep geliyor süper. işte değerlendiriyoruz Hı -hı. kendi yapılanmamızı ona göre kuracağız. Hı -hı. E, böyle bunun bir sistemini kurma aşamasındayız ardından böyle hızla artarak e, ilerleyecek gibi görünüyor. Evet evet olacak güzel şeyler olacak diye. <gülüyor> evet, evet. E, bir yandan İziniyoruz. da şimdi böyle yeşil binalar ekolojik yapılar falan filan bahsediyoruz tabi. Ee, senin bir diğer kimliğinden de bahsetmek isteriz. Ee, müzisyensin aynı zamanda değil mi? İnşaat evet. mühendisi okudun, yeşil binalarla ilgileniyorsun, projeler yapıyorsun, aynı zamanda müzisyensin. Evet, müzikle uğraşıyorum, evet. U uğraşıyorsun. Yani şey. Peki. Ee, bir grup mu var? Bir vardı? grup var. Ha. Adı Ahmet Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Şu anda iki Ahmetiz. Hı hı. Bakalım daha kaç Ahmet olacak? Hı. heyecanla bekliyoruz. Ahmetler azalırsa? Yani inşallah yani azalı tek olmak istemiyorum tek Ahmet, <gülüyor> <gülüyor> O zaman isimle ama yok bizde zaten Ahmet ismi biraz daha sembolik yani aslında herhangi birileri gibi de düşünüyoruz hı hı. o ismi hı hı. bir yandan. İşte kendi bestlerimizi çalıyoruz. Bir yerlerde çıkıyoruz. Çıkıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Evet da. albümümüz var bu arada. Bir albüm yaptık. Öyle mi? Sene. Evet nereden bulabiliyoruz? Yani internetten Ahmet i̇nternetten. Beyler diye yazınca. Aynen öyle. Çıkıyor Spotify'da herhalde. Spotify'da da var, herhalde var. Tamam. Facebook'ta da Ahmet Beyler. Var. Aha, Instagram'da abi. Ahmet Beyler. Tamam. Ben böyle hep şeyleri tek, e, alışkanlık oldu artık. Evet. Bu arada sonunda. aklıma şey geldi. Geçen senle konuşmuştuk yine e, Hı -hı. şey e, bu geleneksel yapılar dedik ya Hı -hı. E, biz yazın işte bir doğal yapılar atölyesi, otelleri yaptık. Atölyeler serisi. Hı -hı. Ve orada ee, ...çok tavsiye ederim herkese... Ee, ...yani... ...bir şey deneyimlemek için... ...öncelikle kırsala yerleşmeyi de bırak... ...yani o da hmm, önemli değil hmm. aslında... ...sadece bir şeyi beraber üretme deneyimini... E, e, ...hissedebilmek hmm. için... ...deneyimlemek için bile hmm. yapabilirler... ...ben orada böyle çok aydınlanma yaşadım... Nerede bu neydi? Ee, bu... E, ...8100 kapsamında hmm, e, işte Ay biliyorsun... ...Aysu'nun evet. yerinde yapılan şeylerdi... E, ...atölyeler hmm. ve... O topluca böyle sıfırdan tek katlı bir evi yapıyorsun doğal malzemelerle. Hı hı. Ee, ve birlikte üretiyorsun, güzel zaman geçiriyorsun falan. Hı hı. Ve şunu fark ettim. Biz böyle oturup kös kös böyle düşünüyoruz ya böyle bir şeyleri falan. Yani bir şeyle uğraşırken, hareket halindeyken çok daha iyi düşündüğümü Birindi. de fark ettim. Hı hı. Ve üstelik çok mutlu olduğumu fark ettim. Hem yaptığın şeyin sonucunda o şeyi görmekten dolayı... ...hem de o süreç boyunca yani çok güzel zamanlar geçiriyorsun. Hı hı. O yüzden yani ev olmaz başka bir şey var. Önemli değil ama herkese... Bir şeyler üretme ve paylaşma ve birlikte olma ve deneyimini yaşamasını öneririm. Öner, önerirsin. Bununla ilgili atölyelere de katılabilirler. Evet. Söylediğim gibi yazım daha çok oluyor bunlar sanıyorum. Peki o zaman artık süremizin sonuna geldik. Geldik maalesef. <gülüyor> bir dahakine e, daha da verimli şey konuşuruz inşallah. Daha ayrıntılı konuşuruz. Evet. Çok fazla ayrıntılara inemiyoruz tabii böyle ama. E, araştırmak isteyen dinleyicilerimiz de mutlaka zaten bunları araştırmasını yaparlar. Evet. Çok teşekkürler Ahmet. Ben çok teşekkür ederim. Umarız yakın zamanda sizi dinlemeye de geleceğim. <gülüyor> Sağlık dileriz her zaman. Peki o zaman haftaya görüşmek üzere sevgili dinleyiciler hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadeğim.